Bediüzzaman Van'da bulunduğu zamanlarda Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa İslamiyet'i alakadar eden hususlara dikkat ederdi. Van'daki ikameti esnasında, alem İslam'ın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu. Bir gün Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi. İngiliz Meclis-i Mebusan'ında Müstemlekat Nazırı, Elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutukta "Bu Kur'an İslam'ların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız." diye hitabede bulunmuş. İşte bu müthiş haber onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letaif uyanık ve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 Buna kat'i karar verir. Vanda bulunduğu 15 sene müddet içerisinde hıfsına aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi alemi İslam'ın halihazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Nazirsiz bir allame olan Bediüzzaman daha genç yaşında görünen müstesna zeka ve ilminden de anlaşıldığı gibi sair emsalleri fevkinde kendisine ayrıca hikmeti Kur'aniye talim edilmişti.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 akla ve kalbe görünmektedir. Fil hakika bir eserinde Tahdis nimet suretinde hizmet-i imaniyeye ait inayeti ilahiyeden bahsederken şöyle der: Eski harbi umumide ve daha evvellerinde bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır dedim ana korkma Cenabı Hakk'ın emridir o hem rahimdir hem hakîmdir birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki icazı Kur'an'ı beyan et uyandım anladım ki bir büyük infilak olacak o infilak ve inkıraptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak Doğrudan doğruya Kur'an, kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'ana hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini, şu zamanda ızhârına haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Bediüzzaman, Şarkî Anadolu'da, Medresetü Zehra namında bir darül açmak, ya Van'da veya Hutta da Diyarbakır'da, Darülfü'nün derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti. Şarkın yalçın kayalıklarından bir ateşpare-i zekâ, İstanbul âfâkında tulu etti. İstanbul'a gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa, Şark ulemasını ilzam ediyorsun, fakat İstanbul'a gidip,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 Her türlü gösteriş ve âlâ işten müberra olarak hareket ederdi. İlim, cesaret, hafıza ve zekâ itibariyle pek idi. Aynı derecede belki daha ziyade olarak halis ve muhlis idi. Tasannû ve tekellüften kat'iyen hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikametgâhının kapısında şöyle bir levha asılıydı. Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz. Haşiye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 İstanbul'da grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu. Genç yaşında böyle bila istisna bütün suallere cevap vermesi ve gayet mukni ve beli ifade ve harika hal ve tavırlarıyla ehli ilmi hayranlıkla takdire sevk ediyordu. Ve Bediüzzaman ünvanına bir hakkın layık görüyorlar ve bu fevkalade zâtı bir nadire-i hilkat olarak tavsif ediyorlardı. Hatta bu zamanlarda Mısır Camiül Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Kürdistan'ın Sarp-Yalçın Kayaları arasından gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Sayit Nursi'yi ilzam edemeyen İstanbul uleması Şeyh Bahit'ten bu genç hocanın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti, Ayasofya camiinden çıkıp çayhaneye oturulduğunda, bunu fırsat telakki eden Şeyh Bahid Efendi, yanında ulema hazır bulunduğu halde Zaman'a hitaben, مَا تَكُولُ ف۪ي حَقِّ الْاوْرُّبَائِيَّةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ Yani, Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz, fikriniz nedir der. Şeyh Bahid Efendi'nin bu sualden maksadı, Bediüzzaman'ın zamanın şek olmayan bir Bahri Umman gibi ilmini ve ateşparayı zekasını tecrübe etmek değil. Belki zamanı istikbale ait şiddeti ihatasını ve idare-i alemdeki siyasetini anlamak idi. Buna karşı Bediüzzaman'ın zamanın verdiği cevap şu oldu. İnnel Avrupa hamiletun bil İslâmiyeti fesetelidu yevmenmâ ve innel Osmaniyyetü hamiletun bil Avrupâyeti fesetelidu yevmenmâ. Yani, Avrupa bir İslam devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir, o da onu doğuracak. Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri, Bu gençle münazara edilmez, ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve beligane bir tarzda ifade etmek, ancak Bediüzzaman'a hastır, demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi, İhbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şair-i İslamiye'ye muhalif çok adat ecnebiyeyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsn alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir.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 izhar muhalefetten çekinmiyordu. Hürriyetten sonra Mücahid arkadaşlarıyla beraber İttihadı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam Cemiyetini kurmuşlar. Cemiyet pek kısa bir zamanda inkişafa başlamış. Hatta Bediüzzaman'ın bir makalesiyle Ada Pazarı ve İzmit Havalisinde 50 bin kişi cemiyete dahil olmuştu. Hürriyeti suyu tefsir etmemek ve meşrutiyeti, meşruiyet meşrua olarak kabul etmek lazım geldiğini ileri sürerek bu hususta dini gazetelerde makaleler neşrediyor ve hitabelerde bulunuyordu. Bu makale ve hitabeleri emsalsi denecek kadar beli ve mukni idi. Ehli ilim ve ehli siyaset Said Nursi'nin bu yazılarından ve derslerinden çok istifade etmişlerdir. O zamandaki intibahı ı millîyi Anadolu ve Asya'nın saadet-i dünyeviyesinin fecr-i sadıkı olarak müjde veriyor fakat elden kaçmaması için evamir-i şer'iyeyi çabuk imtisal etmenin zaruri olduğunu ileri sürüyordu. Eğer meşrutiyeti hürriyet-i ile kabul etmezsek ve öyle tatbik edilmezse elimizden kaçacak müstebit bir idareye yerini terk edecek diye ihtar ediyordu. O nutuk ve makalelerden numune olarak cüz'i bir kısmını buraya derce ediyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin i̇lân Hürriyet'in üçüncü gününde irticalen söylediği ve sonra Selanik'te Hürriyet meydanında tekrar ettiği ve o zamanın gazetelerinin neşrettikleri nutkunun suretidir.